Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Esma Özmen'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay içemedi 3 atım var bir arkadaşlar kalkın gi güç atım var biri arkadaşlar kalkın gidelim Ali Paşa'yı vurdular yavrusuna haber berek Ali Paşa'yı vurdular ya lar darlar Kara vudular yüz başaşılarlar darılmayı yüzbaşılar Ali Paşa vudular darılmayı yüzbaşılar. başaşılar Ali Paşaayı vuular darmayı paşalar Ali Paşa başına, Ali Paşa Herkese merhaba 94.9 açık radyoda Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programa Modern Folk Üçlüsünden dinlediğimiz bir Van Türküsüyle başladık. Ali Paşa Ağacı. Bu türkü Modern Folk Üçlüsünün 1986 yılında verdikleri İstanbul Yedi Tepe Konseri kayıtlarında yer alan bir türküydü. Modern Folk Üçlüsü 1969 yılında Ahmet Kurtaran, Doğan Canku ve Selami Kara İbrahimgil tarafından kuruldu.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 E, Türkiye 1960 yılında ilk askeri darbeyi yaşadı. İşte bu darbenin görece özgürlüklü bir yanı da oldu ama e, bu uzun sürmedi. İşte 1970'te ikinci askeri darbe geldi. 1960'lar köyden büyük kentlere ve Almanya'ya göçün de yaşandığı yıllardı. İşte aynı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin de aydınlar, işçiler ve öğrenciler arasında ilgi gördüğü yıllardı. Anadolu'dan kentlere göçenler birlikte Türkülerin de getirdiler. Yani TRT radyoları da yer veriyordu bu türkülere ama bu göçle birlikte kentler türküleri yakanlarla yani türkülerin gelişenlerine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 Diğerlerine pek de benzemiyordu. Daha sonra bu şarkıların çok sesli halk türküleri de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 Modern folk kültürüsü her şey çocuklar için sloganıyla 1970'li yıllarda okul konserleri yaptılar. İşte Selami Kara İbrahimgil bir gazeteye verdiği söyleşi de ağaç yaşken eğilir diyordu ve devamında.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 kadar. İsterseniz şimdi biz çalalım, siz dinleyin, bakalım beğenecek misiniz bu daha dün annemizin bu şekildeki bir Söylenişini yorumunu. Ha? Daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçe. I'm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 şarkıyı Doğancan ku bu albüm için düzenlemiş e, Trick Trarak. Dedik bırak olur mu hiç çalışmamak dedik bırak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 Sen rüzgar, çiçek kokan kırlar bekler biz.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 Seni yaradan bir gün seni yaradan sana der geri geri dön, geri geri dön, geri geri dön, so so dağlarına, sensiz yılların derdinden, derdinden. Bir gün beni yaradan bir gün beni yaradan bana der geri geri dön, geri geri dön, geri geri dön, bo bo yaslarda. Kalbim sen digidi git digi atmaya başladınca digidi git yaradan bir gün seni yaradan sana der geri geri dön geri geri dön geri geri dön sol sokaklarına sen yılların verdiğinden verdiğinden bir gün beni yarılan bir gün beni yaradan bana der geri geri dön geri geri dön geri geri dön o o yasalarından kan sen dönünce I love you. Sırada yine bir Ergüler Yoldaş şarkısı var. Düzenleme yine Doğan Canku'ya ait. Ali Veli. bir şunca garibe san yeline doğru yeşilli moru yaradan ulutur gönülce bir ateş ver şunca garibe san yeline doğru eskisi yenisi rüzgarın ötesi şunca garibe san yeni aşk şarkısı eskisi yenisi rüzgarın ötesi şunca garibesam san yeni aşk şarkısı Hop. Di di di di na, de di di di di di di di na, de di di di di di di di na, de di di di na, ho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 Analar çeker yükü kimse nüfusu yok. Güneşin alası çok, her evin çilesi çok. Analar çeker yükü kimse nüfusu yok. Gelin çiçek. hum ne Sevgili dostlar, bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün programda Modern Folk üçlüsünün ilk kez 1979'da yayınlanan ve sonra 2001'de yani yeni şarkılar eklenerek yeniden yayınlanan Çocuklar İçin Albümünden seçtiğim şarkılara yer verdim.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 Gez sen Anadolu'yu dertlerden kurtulursun. Gessen Anadolu'yu sen ne güzel bulursun. Gessen Anadolu'yu dertlerden kurtulursun. Gessen Anadolu'yu bilur 10'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Esma Özmen'e teşekkür ederiz.